Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Ankebut suresi, Mushaftaki sırası itibariyle 29. sure. Kasas bitti, 28'di. Mekke'de inmiş. 69 ayet-i kerimedir. Kur'an-ı Kerim'de malum bu kat'a harfler dediğimiz harflerle başlayan ve muhtelif harfler var. Arap alfabesi lamelifi saymayacak olursak 28 harftir. Bu 28 harfin 14'ü çeşitli kombinasyonlar halinde kullanılmıştır. Harflerin yani Arap alfabesinin yarısı, Elif, Lam, Mim de bu şeylerden en çok kullanılanlarıdır. Çeşitlerden, kombinasyonlardan. Yani şöyle bir başlayacak olursak Bakara Suresi, Efendim Ali İmran Suresi. Ondan sonra Elif-Lammim, Es-Sec'de, buradaki Elif-Lammim, e, zannederim e, Lukman da aynı şekilde elif Lam, Mim, ve böyle devam ediyor. Elbette e, İslam alimleri arasında bunun kabul edilen konuyla alakalı en kuvvetli açıklama bunların manasını, sebeplerini, ne anlama geldiklerini en iyi bilen Cenab-ı Allah olduğudur. İcaz ile alakalı bir kısmı ise şudur. Kur'an-ı Kerim yani Araplara Araplar daha doğrusu bu Muhammed'in uydurmasıdır. Veya Muhammed'e öğretilen bir sözdür. Veya Muhammed'in önceki dinlerden ve kitaplardan, din mensuplarından öğrendiği bir sözdür. Eskilerin masallarıdır, o bunları oradan yazmıştır şeklindeki iddialar var. Bütün bu iddialara cevap teşkil etmek üzere Kur'an-ı Kerim'in bir meydan okuması vardır. Meydan okuduğu alanlardan veya şekillerden birisi de bu, mukatta harflerdir. Mukatta koparılmış kelime olarak o manada. Çünkü bunların birbirleriyle birleşmeleri neticesinde bir kelime ortaya çıkmıyor. O halde bunların ifade ettikleri icaz bakımından mananın veya işaretin en anlamlısı şudur demişlerdir alimler. madem siz Kur'an'ın bir beşer kelamı olduğunu, Muhammed tarafından uydurulmuş olduğunu veya bir başka beşerin ona öğrettiğini iddia ediyorsunuz. Ve bu uydurma olsun, öğretme olsun. Bir kul eseri ve Arapçadır diyorsunuz. Buyurun siz Söz üstadlarısınız. Dili kullanmanız fevkaladedir. Haydi Kur'an-ı Kerim'in benzeri bir kitap getiriniz. Kur'an'ın mucizesi lafızlarda değildir. Lafızların te'lif edilmesindedir. Yani bu lafızların her bir surede, her bir ayette ayrı ayrı gelişindedir. Ve malumunuz olduğu üzere Kur'an-ı Kerim aşamalı olarak benzerinin meydana getirilmesi konusunda Kur'an'a itiraz edenlere meydan okumuştur. Bu uydurulma bir kitaptır diyorlar. Haydi siz de onun benzeri bir kitap uydurun denilmiştir. Kitap Hacminde getiremeyecekleri ortaya çıkınca On suresinin bir benzerini getirir denilmiştir. Onu da ortaya koyamadıkları ortaya çıkınca Haydi bir suresinin benzerini meydana getirir denilmiştir. Bir sure en kısa sure içinde geçerlidir. Kevser suresinin bir benzerini mesela Ve izaca'e suresinin bir benzerini meydana getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında olsun Ashab-ı Kiram'ın hayatta olduğu dönemlerde olsun Kur'an'ın bir benzerini ortaya çıkarmak veya koymak için veya bir suresinin ortaya koymak benzerini ortaya koymak için ileri atılanlar olduğunu Yalancı peygamberlik iddiasında bulunan müseylimedir, secahtır vesaire dışında kimsenin kalkıştığını bilmiyoruz. Sonradan da zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in benzerini meydana getirebileceği noktasında nefsine ve şeytana aldananlar da olmuş ise de bunlar da netice itibariyle bu işi yapamayacaklarını itiraf ve kabul etmişlerdir. Bu sure işte böyle bir mucizeye Kur'an'ın benzerinin insanlar tarafından ortaya konulamayacağını ortaya koyan gösteren bir mucize işaretle başlamaktadır bu surede. Elif, La, Mim. Ahasb alınsın, ayıt rakul, ayıyakul, aamana, vahm, la yiftanun. İnsanlar iman ettik demekle bırakılı verileceklerini dinleri konusunda fitneye maruz kalmadan dinleri dolayısıyla azap görmeden işkencelerle karşılaşmadan bırakılı verileceklerini mi zannettiler? <gülüyor> Ayet-i Kerime bu başlangıcı ile Mekke'nin ilk dönemindeki Müslümanların haline işaret etmekte ve onların o durumları ile alakalı nazil olduğunu göstermektedir. Evvela onlara bir hakikat öğretiliyor. Ve bu hakikate iman ederek başlarına gelen her türlü sıkıntıları göğüsleyebilmeleri için ciddi bir imani zemin hazırlanıyor. Ve bu zemin hazırlanırken ifade yerindeyse tevhidi davetin ve davanın tarihi Temel alınıyor. Bunun üzerine kuruluyor. Birinci mesele şu, insanlar fitneye uğramaksızın, uğratılmaksızın, sırf iman ettik demekle bırakılı verileceklerini mi zannediyorlar? Öyle mi sandılar? Yüftenon. Fetene kökünden gelen muzari bir fiildir. Geniş zaman muzari bir fiildir. Fetene, fitne kelimesi, Fetene fiildir, fitne de ondan isimdir. Altının, Karışımındaki yabancı maddelerin, Ayrıştırılması ve çıkartılması için ateşte eritilmesi, ateş üzerinde eritilmesi demektir. Fiil bu. Senin de dine bağlılıktaki samimiyetin, akidendeki sebatın, ihlasının ortaya çıkarılması için nasıl ki altın ateş üzerinde eritiliyorsa, o ateşi andıran altın değerindeki imanının yabancı karışımlardan ve şaibelerden kurtarılması ve arıtılması için ateş mesabesindeki azap ve işkenceler seni ne yapıyor? halis kılıyor, arındırıyor, tertemiz ediyor, ihlasını, derecesini yükseltiyor. İşte müşriklerin işkenceleri görünüşte kötü bir şey, fakat iman edenlerin imani mertebelerini ihlaslarını imanlarındaki sadakatlerini salabetlerini metanetlerini ortaya koyan bir vasıta ortaya çıkarmaya yarayan daha doğrusu bir vasıta olması itibariyle mümin kimseler için ecrilerinin mükafatlarının ihlas mertebelerinin yükselmesine bir vesile teşkil ediyor. Bununla İmanlarına bulaşmış veya cahiliyeden beraberlerinde getirdikleri şaibeler varsa hepsi arınmış oluyor. Hatta öyle bir şey yoksa bile iman ve ihlas basamaklarındaki yükselişleri bu işkenceler sayesinde daha da ilerilere yükseliyor. Malum işkenceye hem de en ağır işkencelere maruz bırakılanlardan mustazaf bir aile, Yasir radıyallahu anhın ailesidir. O, karısı Sümeyye radıyallahu anh'a İslamın ilk şehidi, Ammar ve Yasir ve oğlu Ammar. Bunların işkenceleri. İslam tarihinde en ağır işkence görenler arasında geçer. Şimdi Ammar bin Yasir işkencelere maruz bırakılıyor. Ammar radıyallahu anh ve zorlanıyor. Muhammed'i inkar et. Muhammed'in taptığı ilahı reddet. Ona hakaretler yap. Söv say diye işkencelere tabi tutuluyor. Saymadığın sürece senin bu işkencelerin devam edecek. Ve dayanamıyor, istediklerini söylüyor. Serbest bırakıyorlar. Soluğu derhal Resulullah'ın yanında alıyor. Ağlıya ağlıya Ey Allah'ın Resulü, ben bu haldeyken onların dedikleri sözü söyledim. Benim halim ne olacak? Diyor. Keyfe ve cette kalbek diye soruyor. O esnada kalbin nasıldı, kalbini nasıl buldun? Cevaba bak, Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. innun bil iman diyor. İman ile dolu, rahat ve huzur bulmuş haldeydi. Kalbim, iman ile doğtuluydu, rahat ve huzur içerisindeydi. O dilimin söylediği sözün kalbim üzerinde zerre kadar etkisi olmadığı gibi kalbimde zerre kadar bir alakası da yoktu. Bir şey olmaz diyor ve in aadu Bir daha onlar sana aynı işkenceleri yaparlarsa sen de kurtulmak için aynı sözü söyle. Burada meselemiz efendim zorlama altında ikra halinde söylenen küfür sözün falan hükmünü araştırmak değil. Ayet-i kerime söylüyor zaten. Hükmü belli. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman. Kalbi iman ile mutmain işte. Ayet-i Kerime Ammar'ın sözünü ifade her Kur'an'a geçiriyor. Kalbi iman ile mutmain olup da olmak şartıyla zorlanan kimseler müstesna onlar kafir olmaz. O belli. Fakat burada Ammar radıyallahu anh'ın şu ifadesi önemli kalbin iman ile mutmain olması işkenceye rağmen fitneye maruz kalmasına bırakılmış olmasına rağmen işte bu fitneler de nereden başımıza geldi kardeşim müslüman olduk sıkıntılardan kurtulamaz olduk eskiden halbuki rahattık diye bir düşünce kalpten ve zihinden evvela silinecek. Ondan sonra bu kapıdan girilecek. Ben Müslüman oldum. Artık rahatım. Öyle bir şey yok. Rahat. Elbette rahatsın. Fakat bedeni rahatlık olmayabilir bu. Şirkin bataklığından kurtulmanın rahatına kavuşuyor. Yani, imanın kalbine verdiği itminanı, huzuru, sükunu, kainat ile ve Cenab-ı Rabbül Alemin ile barışık olmayı, Allah'ın iradesine teslimiyeti kazanarak huzur sahibi oluyor. Burada bir kazanç var. Fakat rahatın kaybolabilir. Onun için insanlar iman ettik demekle bırakılıverileceklerini mi sandılar? Yani zahirde, görünüşte, esbab aleminde onları kendi hallerine terk etmeyenler var. Ama onlar müminleri kendi hallerine terk etmeyerek aslında imanlarının daha arı, duru, net ve sağlam, daha ihlaslı bir hal almasına da bunlar birer sebeptir. Sebeptir. Musibetlerde söylenmesi gereken ne? İhlasın kendisidir o. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bundan önce ne diyor? Sizi ve nebluvennekum bi bir minel havf. Korku. Bir miktar korku. Mekke'de var mıydı bu? Vardı. Açlık var mıydı? Alası vardı. Alası vardı. Yalnız Mekke'de değil Medine'de ne zaman Hendek Hendek. Bedir oldu, Uhud oldu, arkasından Hendek oldu. Yani hicretten dört yıl sonra bile Ashab-ı Kiram açlıktan karnına taş bağlıyor ve hendeyi kazıyor. Yine korku var, yine açlık var. Mallarda sayıda ve enfus mahsullerde eksiklikle sizi imtihan edeceğiz istiyor. Bu imtihan neticesinde karşı karşıya kalınan musibetler sizi eğer acaba biz iman etmekle iyi mi ediyoruz veya iyi mi ettik gibi bir hale mi getirecek? Dünya bütün cefasıyla, insanlar bütün yerlerindeki musibetlerle Üzerime gelse de Kalbimdeki imanı zerre kadar olumsuz etkileyemezler Diyecek, sebaata mı sahip olacaksın? İşte bu noktaya gelinerek imtihan ediliyorsun Onun için Cenab-ı Allah ayrıca bizlere takatimizi kaldıramayacağımız imtihanlarla bizi imtihan etmemesini dilemeyi öğretmiştir. Bize arşın altından verilen gelen iki önemli ayet var. Hediye Bakara suresinin son ayetleri. İki ayet. Ne diyoruz orada? Rabbena la tuhammilna ma la taqate lenâ bih. Altından kalkamayacağımız, güç ve takat yetiremeyeceğimiz şeyleri bizlere yükletme, yükleme. Biz onları taşıyamayız. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bize öğretmiştir. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Fakat karşılaşırsanız da sebat küsler. Geri dönmek yok. Zayıf tabanlı olmak yok. Direneceksiniz diyor. Direnmek çünkü akidenin bir gereğidir. İşte Cenab-ı Allah bu direnci bu ayeti kerimenin de işaret ettiği üzere Mekke'deki ilk Müslümanlara öğretti. Özellikle Mekke döneminde Müslüman olup Peygamber Aleyhisselatüsselam'dan sonra hayatta kalan ashab-ı kiram, bu dinin yaşanmasında ve devamında çok büyük katkı sahibi olmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz başta olmak üzere, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, eminim Abdullah bin Mesud, Ammar bin Yasir ve benzeri sahabiler. Bunlar İslamın İslam'ın günümüze kadar bu ihtişamıyla gelmesinde katkıları hem çok yönlü olmuştur, hem çok fazla olmuştur. Çok fazla olmuştur. Niçin? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın önderliğinde ve vahyin nezaretindeki terbiye dönemleri en uzun onlar olmuştur. Ne kadar uzun olmuşsa sahabinin bu dinin günümüze kadar gelmesinde, anlaşılmasında, yaşanmasında, beşeriyete, geniş hudutlara ulaşmasında, payı o kadar büyük olmuştur. Sabbin Ebi Vakas gibi. Değil mi? Komutan mı komutan, alim mi alim, yiğit mi yiğit, harp stratejisti mi aynı şekilde, asker mi? Fevkalade. Her bakımdan mükemmel sahabiler bunlar. Onun için buradan şuraya gelmek istiyoruz. Olaylardan bizi terbiye edecek sonuçlar çıkarmasını bileceğiz. Ayet-i kerime bize bunu işaret ediyor. Cenab-ı Allah ashabı kiramı o musibetlerle terbiye etti ben bugünün şartları içerisinde nelerle terbiye edili ediliyorum veya hangi hadiseden nasıl ahlakımı, imanımı İslami yaşantımı bir adım ileriye getirecek götürecek ne gibi sonuçlar çıkartıyor hayata bakışımız ve hayatı algımız algılayışımız Böyle olduğu takdirde hayatta biz ileriye gideriz Allah'ın izniyle. Yoksa hiçbir şeyi hayırlı görmeyiz. Hiçbir şeyde hayır kolay kolay bulamayız. Dolayısıyla kendimize ondan olumlu netice çıkartamayız. Yani İslam bize olanı biteni Müslüman gözüyle algılamayı, görmeyi, tahlil etmeyi, incelemeyi ve ondan kendimize, toplumumuza, içinde yaşadığımız şartlara ışık tuşanlar neticeler çıkarmayı öğretmektedir. Bu ashab-ı kirama has bir özellik değildi. Ne? Ne? Fitneye maruz kalmak. Ondan bahsediyoruz. İşte bu 3. ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve la kad fetennellezine min qabli. Yemin olsun biz onlardan öncekileri zaten fitneye maruz bırakmıştık. İsrail oğulları az mı imtihan edildi? Biz genelde onların olumsuz tavırlarını gündem ediyoruz ve oraya bakıyoruz ki aslında bundan şu neticeyi çıkartırsak hay hay. Onların takındıkları olumsuz tavırlardan ibret alacağız. Doğru. Fakat bunlar imtihanda başardılar veya başarmadılar. O ayrı bir konudur. Fakat az fitneye yani imtihana maruz kalmadılar. Düşünebiliyor musunuz? Kendi kendinizi öldürün diyor. Biz onlara bu emri yazdık. Uktulu enfusekum. Bu zahıya taptıkları için, birbirlerini bu konuda uyarmadıkları, teşvik ettikleri için, kendi kendinizi öldürün. Müfessirler, ya herkes kendi kendisini öldürmesi anlamında anlamışlar, veyahut da birbirlerine girmeleri, ve birinin diğerini öldürmesi şeklinde anlamışlardır. Çok ağır bir imtihan. Çok çok ağır bir imtihan. Maruz kaldılar. Onlar olsun, daha başka kavimler olsun kısacası imtihan edildiler. İmtihanı kazanan var, kaybeden var. Fakat Cenab-ı Allah ne yapıyor? Bu fitne Cenab-ı Allah'ın bir sünnetidir. Sünnetidir. Onun için Bedir'de Cenab-ı Allah zafer fitnesiyle onlara maruz bıraktı, karşı karşıya maruz bıraktı. Uhud'da önce zafer sonra yenilgi fitnesiyle maruz bıraktı. Fitnesiyle karşı karşıya bıraktı. Ona maruz bıraktı. Uhud'da, Hendek'te bütün hemen hemen Arapların Medine'de bir avuç Müslümana karşı ittifak etmesi gibi bütün düşmanların ve o zaman için olabilecek Medine şehrindeki Müslümanlar için olabilecek en büyük çapta kuvvet yığmanın mevzubahis olduğu büyük bir imtihan. Ve buna benzer. O kadar ki ya bunları defetmek için Medine mahsullerini verelim diyorlar. Elde edilecek hurmaların yarısını verelim ki kurtulalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu dahi ashab-ı kirama teklif ediyor. Ensar buna razı gelmiyor. Ya Resulallah diyor tamam böyle bir şey ama biz cahiliye dönemindeyken bile kendi rızamız dışında, ikramımız dışında veya satın aldıkları dışında bizden, bize rağmen tek bir çöp dahi alamamışlardı. Allah bizi İslam ile aziz kıldıktan sonra mı vereceğiz bunu diyor. Vermiyoruz. Ama iş oraya kadar varmıştı. Ayet-i Kerime söylüyor وَاِذْ وَا بَلَغَتِ kulubul الْحَنَاجِرِ diyor. Kalpler korkudan, yerlerinden fırlamış gelmiş, gırtlaklara kadar dayanmıştı. İmtihan demek ki kısacası Allahü Teala'nın vazgeçilmez sünnetidir. Bunun tarihi temelleri de vardır, bu şekilde itikadi zemini de vardır. O halde bizler olsun, bizden çok daha ağır şartlarda olan Müslümanlar olsun. Sakın rahatımızı dinimizle satın alma gibi bir gafil pazarlığa. ...düşmeyelim ve böyle bir şey hatırımıza gelmesin. İmanımızdan fedakarlık edeceğiz, rahatımızı elde edeceğiz. Böyle zeminlere her zaman gelmek mümkündür. Getirilebiliriz. Getirilenlerimiz de olmuştur. Bunu kaybedenler var, kazananlar var. Ona dikkat edeceğiz. Çünkü bu işin bir sebebi var. Hikmeti var. Ayet-i Kerime'nin sonu, üçüncü ayet-i Kerime'nin sonu bunun hikmetini anlatıyor. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Böylelikle Allah iman iddialarında sadık, doğru olanları da bilecektir, ortaya çıkaracaktır, yalancı olanları da ortaya çıkaracaktır insanlar kolay zamanlarda çok atarlar, tutarlar veya bir kısmı buna meyillidirler fakat iş ciddiye binince çok şeyler bunun örnekleri çok görülüyor çok görülüyor şimdi rahattır kimse bulunmuyor belki Sıkıntılı zamanlarda evvela meydan gösterileri Müslümanların yapmaları çok zordu. Önlerde olmak bayağı bir riskti. Fişleniyorsunuz, resimleriniz çekiliyor, emniyette kaydınız oluyor. Hasbel kadar düşerseniz Bunlar karşınıza çıkıyordu vesaire vesaire. Bir yığın şeyler. Şimdi o zaman için yaptığımız gözlemlerden bir takım ufak tefek çizgiler veya tahliller. Bir takım kimseler şöyle selamet derkenar rest dedikleri gibi şöyle kenarda durur. Kimsenin görmeyeceği, hissetmeyeceği, gelmemezlik de edemiyor. Fakat durduğu yer öyle riski en hafiften olacak yerde durur. Kimisi de en önlerde vurur. Kimisi de öyle ortalıkta himaye edilecek bir yerde bulunurdu. Bu bir işte imtihandır. Allahü Teala bunları kimileri de gelir, bakar ki ya ortalık o kadar tekin değil der. Uygun bir yerden başka bir sokak arasına çekilir gider. Bütün bunlar işte birer imtihandır. Bu bir örnektir. Kimseye niye böyle yapıyordu diye şeyle diyordu diyecek halimiz yok. Öyle bir şey söylüyor. Fakat bu dahi bir imtihandır. Hayat sürekli bir imtihandır. Müslüman bu şuurla hareket edecek. Her bir iş şey, her bir hadiseye bu hadise ile benim bu dine sadakatim ölçülüyor. Ben burada imtihanı geçersem Allah'ın izniyle sadıklardan görüneceğim kaybedersem yalancılardan olacağım diye bakılacak ve bu titizlikle hayatımız yaşandığı takdirde her zaman için Allah'ın yardımıyla da tercihimiz olumlu noktada olacaktır. Bizim için karlı olacak bir noktada devam edecektir. Beşinci ayet-i kerimeden itibaren, dördüncü ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz birazdan. Önceki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah İnsanların fitneye, imtihana tabi tutulacaklarından iman edenlerin darusu bahsetti. Burada, Peki, Biz sabrettik kardeşim fitne, Bizim diğerlerinden farkımız ne? ve öbürlerinin durumu ne? Sorusuna ifade ise cevap olmak üzere, Cenab-ı Allah 4. ayeti kerimede yine bir soru ile, Bizi karşı karşıya bırakıyor hasta villa hasi belle yamel se E kuna kötülükler işleyen kimseler elimizden kurtulacaklarını mı zannediyorlar bu Eye yani bizi geride bırakıp Öne geçeceklerini mi zannediyorlar? Sizin önünüzde olanı, sizi geride bırakanı ne yapmışsınız? Yakalamamışsınız demektir. Ele geçirememişsiniz demektir. Yani onlar, Kötülük işlediler. Bu işledikleri kötülüklerle, Elimizden kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Bunların, yani bir gün gelip yaptıklarından hesaba çekilmeyeceklerine inananların veya bunu hatırına getirmeyenlerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını ayet-i kerime ne yapıyor? İşarette bulunuyor, onu ortaya koyuyor. Gerçekten de insanı iyiliklere en çok teşvik eden, kötülüklerden de en çok alıkoyan yaptıkları dolayısıyla hesaba çekilecek olacağına inanmasıdır. İnsanlar kardeşim bu yaptığımızın karşılığını er veya geç göreceğiz. Dedikleri zaman ne yapıyor? Bazen kendi aramızda insanlar veyahut da sohbet esnasında kardeşim diyor bu ceza bu suçun önlenmesi için yeterli değildir. Hele Efendim şu suçu işleyenin ehliyetini elinden alsınlar. Şu kuraları ayet etmeyenin arabasını bağlasınlar. Bakalım millet böyle yapar mı? Diye. Günlük işittiğimiz benzerini yüzlerce konuşmalardan bir örnek. Bu nu söyleyen, söyleten duygu ne? Söyleten duygu Bu işten kaçış olmayacağı duygusudur. Yani yanlış yaparsak ...cezasını... ...göreceğiz. İşte ayet kerime... ...insana... ...bunu hatırlatıyor. Ve özellikle... ...yanlış iş yapanlara... ...kötülük yapanlara... ...bunu hatırlatıyor. Siz şu anda... ...bunları yapıyorsunuz ama... ...bilin ki bunlar... ...yanınıza kar... ...kalmayacak. Kendinize... ...çevrenize... Diğer insanlara Hatta Beşeriyetin büyük bir kısmına Karşı işlediğiniz Zulümler Dünya hayatında Belki sizin Mütekebbirane ve müstekbirane Duygularınızı İştahınızı Tatmin edebilir Kabartabilir Fakat bunların Cezasını görmekten Kurtulamayacaksınız. İnsanları ıslah edecek en güçlü ifade ise emniyet supaplarından birisi, yaptıklarının herkesin yaptığının yanında kar kalmayacağına iman etmesidir. İnsanlık buna inandığı takdirde, öyle kolay kolay günah işlemez veya kötülük, İşlemez Her zaman söylüyorum Bu derse gelmekten tutunuz Namaz kılmamıza bir takım haramları işimize varıncaya kadar Buraya gelmeniz karşılığında size kimse size bir şey vaat ediyor mu? Etmiyor Dünya ölçeği içerisinde söylüyorum Bir kimsenin Size gelmesi muhtemel öfkesini önlüyor veya menfaatini sağlıyor mu? Yok. Namaz kılmanız öyle mi? Öyle. Zekat veriyorsak öyle mi? Öyle. Sadaka veriyorsak öyle mi? Öyle. Niye bütün bunları veya olumlu işleri yapıyoruz, olumsuz işlerden kendimizi alıkoyuyoruz? Yaptığımızın karşılığını göreceğine olan imanımızdır bize bunu yaptı. İmandır. Kardeşim ben kötülük yaparsam er veya geç bunun karşılığını göreceğim. Ve buna bütün kalbimle iman ediyorum. Bu budur. Müslüman niye içki içmez? Niye namazlarını muntazam kılar? Niye kötülüklerden kendisini uzak tutar? İşte buradan yani o, Allah'ın önüne geçip elinden kurtulacağına inanmıyor. Ne yaparsam yapayım, ona karşı duramam, ondan kurtulamam. İnancından ötürü kötülüklere yanaşmıyor. Veya kötülük işlemişse, kötülükten ondan dolayı tevbe ediyor. Mesele burada. Eğer diyor öyle bir zanda bulunuyorlarsa, bizim elimizden kurtulacaklarını sanıyorlarsa, sa ama yahkumun. Bu şekildeki hükümleri değerlendirmeleri çok kötü bir değerlendirme, çok yanlış bir değerlendirme. Yanlış hükme diyorlar. Biz yaptık yanımızda kar kalacak. Yok öyle. Netenyahu'su da efendime söyleyeyim Trump'ı da küçük büyük bunların ufak tefek enikleri de yaptıklarının hesabını verecekler. Yanımızda yer kalacak veya biz Allah'ın seçkin kavmiyiz. Haşa Allah bir kavmi seçer mi? Seçebilir. Fakat ben seni seçtim istediğin halt diye bir seçim yoktur. Öyle seçim olmaz. Allah seni ne zaman seçer? Kimleri seçti evvela Allah? Nebileri seçti. Peygamberleri seçti. İnna Allah'a estafa Adama ve Nuhu ve Ali İmran ala alamin diyor mesela. Adem'i, Nuh'u ve İmran ailesini alemler arasında seçti. Ya Meryem, innallah astafaki ve taaharaki. Allah seni seçti ve seni alimlerin bütün alimlerin kadınlarından üstün gördü. Diyor. Niye? Peki Meryem, aleyhissalatu vesselam. O da bizim mübarek bir annemizdir. Allah nasıl olsa beni seçti. Bundan sonra ben artık istediğimi yaparım mı dedi. Peygamber Muhammed el Mustafa aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah niye bu kadar namaz kılıyorsun? Ayakların şişinceye kadar. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti. E bu büyük bir nimet. Bu nimet neyi gerektirir? Şükrü gerektirir. Onun için cevabı da şükreden bir kul olmayayım mı? Yani seçilmiş olmak gemi azıya almayı gerektirmiyor. Aksine seçilmişsen Allah'ın yoluna daha çok bağlanmak gibi bir yükümlülüğün vardır. Şu Yahudi kavminin işi tersinden ne kadar gördüklerini, biz Allah'ın seçilmiş kavmiyiz. Onun için biz zulmetsek de bize bir şey demez, şey de biz haklıyız. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Düşünceyi, bu e, ...o düşünceyi nereden almışlar ki? Seçilmiş kalbi Tahrif edilmiş olmalı. Tevrat'tan, evet seçilmiştirler. İsrail okulları seçilmiştirler. Doğru. Fakat, ne için seçildiler? Tıpkı bizim vasat ümmet kılınmamız gibi. Dine, ilahi emirlere, Tevrat'ın şeriatine... ...Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı gelinceye kadar... ...sıkı sıkıya doğru bir şekilde... Tebdilsiz ve tahrifsiz, saptırmasız olarak bağlı kalmaları şartıyla seçkindirler. Ondan sonra Allahü Teala onlara gazap etti. Budur. He. Muza Aleyhisselam ve onun izindekiler elbette ki seçilmiştirler. Ve onlar bizim kardeşlerimizdir. Bizim kardeşlerimizdir. Fakat hem seçilmişiz diyenler var, dini tarif ederler. Hem Allah bizi birkaç gün dışında cehennemde azaplandırmaz. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz diyorlar. Değil mi? Kur'an-ı Kerim bugünkü elimizdeki tahrif edilmiş Tevrat'ta da benzeri cümleler çok. Budur. Ha. Böyle bir yargıya varılıyorsa netice itibariyle yani biz ne yaparsak yanımızda kar kalır. Hatta bundan dolayı Allahü Teala bize kızmaz. Aksine doğrudur, haklısınız. Yaptığınız yerindedir diye e, teskiye edileceklerini zannedenlerin verdikleri bu hüküm çok kötü bir hükümdür diyor. Peki doğrusu ne? Doğrusu ne? Doğrusu şu. <Sessizlik> Estağfirullah. "Manken ka yercu Allah." Her kim Allah'a kavuşacağına, Allah'ın karşısına çıkacağına inanıyorsa veya bunu ümid ediyorsa fe inne ecele allâhi le'et şüphesiz Allah'ın tayin ettiği vade gelecektir. Yani Allah'ın huzuruna çıkmak için tayin edilmiş bir zaman vardır. Bir vakit vardır. O vakit gelmeden olmaz. Gelecektir o. O zamana kadar imtihanı devam edecektir. Bir kişisel ecel var, bir de ümmetin eceli var, bir de bütün kainatın, kıyametin bir eceli var. Önemli olan, insanın bu ecelleri dikkate alarak mutlaka ecelinin geleceğine iman etmesidir. İman edecek ve ona göre hareket edecek. Onun için Kıyamet ikidir demişlerdir. Küçük kıyamet ve büyük kıyamet. Küçük kıyamet her insanın kendi eceliyle geldiği vakit artık onun kıyameti kopmuştur. Ha ben öldükten sonra kainat ha devam etmiş ha etmemiş. Benim için ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Sadece geride bıraktığım sadaka icariyelerim, bana dua eden kimseler, veya bıraktığım ilmi miras eğer varsa bunların sevabını alırım. Bunun dışında bir şey yok benim için bitiyor her şey. O halde Allahü Teala'nın gerek bireysel eceli muayyendir. Gelmeden ölmez kimse. Efendim ümmetlerin ecelleri vardır. Helak edilecekleri zamanlar vardır muhammetlerin ecellerine bağlı olarak medeniyetlerin ecelleri vesaire o ayrı bir teferruat. Bunların da bir ecelleri vardır. Gelince, vadeleri dolunca işleri biter. Kıyamet ile birlikte ise bütün göreceli ve daha dar anlamdaki eceller de onunla da ne yapacaktır? Nihayete ermiş olacaktır. Ve huves semiul ali. O ecel gelene kadar yani Allah'ın huzuruna çıkana kadar herkesin her bir sözünü, duasını veya isyan ihtiva eden sözünü, itaatini, itaat olan sözünü Allahü Teala işitir. El-alim yaptığı her bir hayrı veya şerri çok iyi bilir. Hiçbir şey kaybeder olmaz. Çünkü onun huzuruna çıkılacak ve Cenab-ı Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilen olarak herkese yaptıklarını gösterecektir. Kafirler kitaplarını ellerine alacakları zaman ne diyecek? İstaydu billah mali kitab. La yugadiru sagireten ve la illa Şaşırıp kalacaklar. Allah Allah diyecekler. Bu kitaba ne oluyor? Ne biçim kitap bu? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmamış. Her şey yazılı. Her şey yazılı diyecek. İkra kitabet kefe binefsikel yevme aleyke hasibe denilecek. Kendi kitabını kendin oku. Kendi nefsini hesaba çeken olarak sen kendine yetersin. Yani orada ya benim işlediğim şu iyilik yok. Kimse diyemeyecek çünkü var. Benim yapmadığım şu kötülük, aleyhime yazıldı. Burada bir yanlışlık oldu öyle bir şey de yok. Orada eksik ve fazla hiçbir şey olmayacak. Hiç gerek yok. Başkasın benim getir bakalım hele sen o hesabını kitabını bir hesap edelim toplamını çıkartalım falan filan yok. Herkes baktı mı, bitti. Ha ben bunu kabul etmiyorum. O zaman eller, ayaklar, diller şahitlik edecek. Deriler şahitlik edecek. Bitti. Dolayısıyla o semirdir, alimdir. Her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Hayat... İslami hayat üzerinde direnmek bir cehd ve gayreti gerektiriyor. Öyle kolay, azimsiz, kararsız, dirençsiz İslami hayat mümkün değil. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Hemen akabinde 6. ayet-i kerimenin başında وَمَنْ جَاهَدَ Fain ma yujahidul nefsine ve düşmanına, nefsine ve şeytanına karşı mücadele ederek, gayret göstererek, kötülüklerden uzak durmak, iyilikleri işlemek konusunda mücadelesini, cihadını sürdüren fain ma yujahidul Ancak kendi lehine, kendisi için cihad etmiş olur. Yani biz kötü olmakla Allah'a zarar veremeyeceğimiz gibi iyi olmakla da ona bir faydamız olmaz. Kendimiz içindir. Kendimiz içindir. İnne la leğeniyyun anil alemin. Değil benim senin Yapacağımıza muhtaç olması. O bütün alemlere muhtaç olmayandır. İnne Allah'e la anil Şüphesiz Allah bütün alemlere muhtaç olmayandır. Ganiyidir. Ve <gülüyor> olarak ve kıyamet İman edip salih amel işleyenler e, kul hatasız olmaz diyoruz. İşin vakası da budur. Yanılmamız olur, eksiğimiz olur, kusurumuz olur. Bilerek bilmeyerek günahlarımız olur vesaire. Ama baskın halimiz, ağırlıklı halimiz İman ve salih amellerdir. Bu durumda peki hatalarımız ne olacak? Öbürlerinin hataları tehdit edildi. Tehdit geçti öbürlerin hataları dolayısıyla. Biz ne olacağız? Daha doğrusu iman edip salih amel işlemekle birlikte şu veya bu sebeple günah fiiller işlemiş çizginin dışına çıkmış. Allah'ın emrine aykırı hareket etmiş olanların hali ne olacak? Le nukeffiranna anhum Şu ilahi rahmete bakın. İçin andolsun diyor biz onların kötülüklerini örteceğiz. Günahlarını örteceğiz. Onları görmeyeceğiz. Yani hesaba katmayacağız. Ne hatırına? İman ve salih amelleri hatırına. Çünkü onlar beşer olmaları itibariyle kendilerini tutamadılar, nefislerine karşı direnemediler, şu veya bu menfaatlerine yenildiler, nefislerine yenildiler gibi. Ama bu baskın halleri değil. Çoğunlukla görülen halleri amellerinin salih olmasıdır. Çoğunlukla görülen o salih ameller azınlıkta kalan diğer amelleri ne yapar? Yani kötülükleri örter. Allah sebebiyle. Yani iyiliğin Cenab-ı Allah nezdindeki kıymeti büyüktür. Bu aynı zamanda toplumsal hayatta da böyledir. İyilikleri çok yaparsanız toplumda da o kötülüklerden dolayı Allahü Teala o toplumu kötülükler baskın olmadığı için o kötülüklerin cezası olan toplumsal musibetlere uğratmaz. Uğratmaz. Hazreti Ömer zamanında ashab-ı kiram içki yapıyor. İçki içiyordu ama gizli yapıp içiyorlardı. Cenab-ı Allah'a haşa, İslam devletine haşa, meydan okurcasına bu işi yapmıyorlardı. Korkarak çekinerek yapıyorlardı. Ve azınlıktılar da gerçekten. Bütün Medine'de dolaşıyor Hazreti Ömer. Bir bakıyor ki günlerden bir gün, bir bahçe duvarının yanından geçerken sarhoş sesleri işitiyor. Hazreti Ömer diyor ki, Kapıdan gitsem, kapıyı çalsam, falan, bunlar cürmü meşhud şimdiki ifadeyle yapmayacağım, yapamayacağım, fırsatı kaçacak." diyor. Muhtemelen öyle düşünmüş yani. Hemen bahçe duvarından aşıyor, ''Ey Allah'ın düşmanları orada ne yapıyorsunuz?'' diyor. Ya o sarhoşları da alimdi ha, bunlar kıymetli insanlardı. Diyor ki birileri ya Ömer biz burada bir tane günah işliyoruz. Doğru. Fakat sen şu anda yaptığın bu işle dört tane günahı beraber işledin. Hazreti Ömer <gülüyor> hangileri bunlar diyor. Bir Allahü Teala evlere kapılarından girin diyor. Sen kapıdan girmedin. Bahçe duvarını aştın. Güzel. İki Cenab-ı Allah bir yere selam verdiğiniz zaman, girdiğiniz zaman selam verin, diyor. Sen bize selam vermedin. Etti ikinci günahı. Üç, sen bizlere Allah'ın düşmanları diyerek bizi asıl vasfımızın çok ilerisine çok kötü bir hale getirdin, bize haksızlık ettin. Bu sözlerle de bize bu şekilde zulmettin, diyorlar. Hz. Ömer düşünüyor, doğru. Şahmet, o zaman diyor bana bir daha içki içmeyeceğinize dair söz verin, bundan dolayı ben de sizi cezalandırmayayım diyor. Tamam diyorlar, söz veriyorlar gerçekten, ben cezalandırmıyorum. Şimdi diyeceğim şu, toplumda bu kadarcık bir kimse, günahı sıfırlayamazsınız. Veya adam zina ediyor veya kadın zina ediyor. Allah Allah. Tövbe ederek Resulullah'a geliyor. Beni temizle diyorlar. Erkeği de kadını da. Temizle diyorlar. Bir rivayete göre Halid bin Velid radıyallahu anh. Bu şekilde tövbe etmiş bir kadın edilirken kanı üzerine sıçrıyor ve ona avır sözler söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve ona ağır söz söyleme ya Halid diyor. O kadın öyle bir tövbe etti ki tövbesi dağıtılsa yetmiş isyankara yeter. Diyor. Yani günahıyla beraber büyük bir imana sahip. Muazzam bir iman olmasa Bile bile beni öldür der miydi? Kimse görmemiş. Git işine bak diyor Maize aleyhisselatü vesselam. Sen galiba sarhoşsun. Veya delisin diyor. Şey şey diyor. Başından uzaklaştırmaya çalışıyor. Yok yok diyor ben zina ettim diyor. Ya zina etmemişsin. Belki diklemişsin. Şunu yapmışsın bunu yapmışsın. Hayır diyor. Bir koca karısıyla ne yapıyorsa onu yaptım diyor. Bu basit bir hadise değildir. Bu muazzam bir imandır. Büyük bir iman. Şimdi bu hallerde uygulanan ceza da ümmete rahmet oluyor. Fakat Allah'a karşı adeta kafa tutarcasına günümüzde Müslümanım diyenler aleni aleni şımarık şımarık kafa tuta tuta Günahları işleyenler var. Bu vaziyette de Allah'ın rahmeti ifade ederse geri kalır. Gecikir. Ümmet <gülüyor> halini düzeltmediği sürece Allahü Teala'nın da ümmetin halini değiştirmesi beklenemez. Ayet-i Kerime de bunu söylüyor zaten. İn Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi Allah bir kavmin, bir toplumun durumunu onlar kendi nefislerini değiştirmedikçe, kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe yani nefislerindeki yanlışlıkları değiştirmedikçe o da onların kötü hallerini iyiye değiştirmez. Onun için gerek ferd olarak gerek ümmet olarak kötülüklerimizin iyiliklerimiz karşısındaki ağırlığını azaltmadıkça alabildiğini hafifletmedikçe allah Teala'nın affediciliğinden rahmetinden gereği gibi istifade etmeye imkan yoktur. İman ve salih ameller ne yapacaktır? Az miktardaki seyyiatı, kötülükleri ortadan kaldıracaktır. Keffaret yani üstünü örtecektir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ayrıca Cenab-ı Allah bu konuda bize avantaj vermiştir. Bire karşı en az on. En az on. Onun için aleyhissalatü vesselam çok hikmetli bir üslupla diyor ki birerleri Onarlarına göre daha fazla olanın vay haline. Birer birer kazanılan günahlar topluyorsun onar onar kazanılan sevaplardan daha fazla geliyor. Vay o kimsenin haline diyor. Gerçekten de öyle. Bu işte kardeşim yani bir bir toplayacaksın. Yani nasıl olacak? Bir taraftan Cenab-ı Allah kazanla veriyor. Bir taraftan sen Çay kaşığıyla topluyorsun. Çay kaşığıyla topladıkların Allah'ın kazanla verdiklerinden teşbihi olmasın daha fazla gelecek. Demek ki sen günah işlemekten kafanı dahi kaşıyacak vakit bulamıyorsun. Maazallah. Ama öyle değil. Tersine ise kazanla kazandıkların elbette öbürleri az olduğu için kapatacaktır. Mesele bu. Ayrıca velenec zennahum ahsanel lazii kanu yaamelun. Şu ilahi lütfa bak. Ve and olsun onları yaptıklarının en güzelleriyle mükafatlandıracağız. Yani bir kulup hayatında işlediği en güzel amelleri bazı alınacak ve diğer amelleri de onun gibi değerlendirilecek. Allahü Teala'nın lütfuna bakınız. O şekilde değerlendirilecek. Önce kötülükleri örttü. Oh ne kadar güzel kötülüklerden kurtulduk. Öyle cennete kötülükle gidilmez. O kötülüklerden mutlaka kurtulmak ve arınmak gerekir. Bununla da yetinmiyor. Cenab-ı Allah işte şu amel az iyi, bu amel biraz daha iyi gibi, daha güzel. Hayır diyor. Onları diyor, amellerinin, işledikleri amellerinin en güzeliyle mükafatlandıracağız. Ömrü boyunca buluğundan vefatına kadar namaz kıldı. Bütün namazları, bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere, bütün namazları o en güzel kıldığı namaz gibi değerlendirilir. Zekat verdi, sadaka verdi. En samimiyetle, en ihlasla, en yerini bulan zekatı, sadakası hangisiyse diğer zekat ve sadakaları öyle değerlendirilecek. Aklın, hayalin tasavvur edemeyeceği kadar ilahi bir lütuf. O halde bu lütfa daha çok nahil olmak için ne yapacağız? Yaptığımız amelleri olabildiğince güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Her geçen gün daha güzel abdest alalım. Her geçen gün yani kısacası her bir amelimizi yaparken o ameli o esnada yapabildiğimizin en mükemmel haliyle yapmaya çalışalım. O zaman Allahü Teala bizleri o amellerimizin en mükemmel haliyle ödüllendirecektir. Onu esas alarak ödüllendirecektir. Böyle bir rahmetin ucu bucağı gerçekten tasavvur edilemez. Tasavvur edilemez. Hayatının bir döneminde Cenab-ı Allah'ın çok seveceği, razı olacağı veya en razı olacağı bir namaz kılmış olacaksın ve diğer namazlar onun gibi değerler. Büyük bir ilahi lütuf. bundan sonra güzel amellere örnekler veriliyor bu ve vas sayal insan bivalidehuşna Etkik edecek, daha doğrusu hatırıma gelmedi, şu anda hatırıma geldi. Burada genelde anne baba haklarına vurgu Allah'a ibadetten sonra yapılıyor. Burada doğrudan anne babaya iyilikten bahsediliyor. Allah'a ibadet vurgusu yok. Çünkü Bundan önceki ayetlerde zımnen yapılmış bulunuyor. Onun için bu ayet-i kerimede diyor ki hemen ''Ve vassayne l-insâne bi Biz insana, anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik, emrettik. Emrettik. Peki bu iyiliğin istisnası var mı? tek bir istisnası var. Verilen emrin mahiyet olmaması. Veya onlara itaatte Allah'a masiyet olmaması. Allah'a isyanı gerektirecek bir itaat, anne baba dahil hiç kimseye yapılmaz. Onun için hemen ayet-i kerimenin devamında burada da şöyle böyle diyor. <gülüyor> Eğer bana hakkında bilgin olmadık bir şeyi ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ...bütün gayretleriyle bu konuda senin üzerine gelecek olsalar dahi... ...fele tutu'hume... ...asla onlara itaat etme. Çünkü o anne baba da esasen... ...Allah-u Teala'ya itaat etmekle yükümlüdür. Anne baba olmaları... ...onlara, evlatlarına itaat etme... Allah itaat etme deme haklarını vermez ki. Sahabi annesini, annesi kendisini çok seviyor. İman etti diye ifade yerinde ise açlık de giriyor. Güneşte duruyor, bilmem ne diyor. Bana bak diyor. Vallahi yetmiş tane canın olsa Çünkü şartı var. Biliyor kendisini çok sevdiği diyor. O da çocuğunu çok seviyor. Vazgeçerse geçsin Muhammed'e iman etmekten ben de o zaman açlık görevini bitiririm. Diyor ki ona. Vallahi yetmiş tane canın olsa her birisini arka arkaya versen ve buna karşılık benden Muhammed'ten Muhammed'e iman etmekten vazgeçmemi istesen Olmayacak. Aha yemek burada. ister ye ister yemek. Burada mücadele ediyor hem de ne biçim yani. Çocuğun ifade neyse ciğerini yakacak bir kireve giriyor. Asıl kirevi. Orada olmaz. Orada olmaz. Fakat bunun dışında yapılabilecek itaatin azamisi gerekiyor. E, Tabi Ayrı bir konudur. Çoğunlukla erkekler anneleriyle çocukları, aileleri, eşleri arasında kalıyorsun. Burada ifade ise Allah'ın dinini esas alacak. Ne annesi babası için eşine çocuklarına zulmedecek. Ne onlara ve her iki tarafa da ya bu işin adaleti bunu gerektiriyor diye anlatmanın yollarını arayacak. Yoksa dinimizde birini diğeri için feda etmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü birisi Allah'ın emanetidir. Öbürü de allah Teala'nın itaat emrini özellikle verdiği ve kendisine itaatten hemen sonra zikrettiği bir itaattir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا Pardon. Fela tut'u huma ilayya marji'ukum fa unebbiukum bima kuntum ta'malun. Evlat olarak da anne baba olarak da dönüşünüz bana olacaktır. Bana döndürüleceksiniz ve ben dünyada iken ne yapmakta olduğunuzu size bildireceğim. Ne yapıyordunuz merak etmeyin. Unutulmayacak bir şey. Siz unutsanız bile ben bunları karşımıza çıkartacağım. Onun için her zaman söylüyoruz. Bir ameli işlemeden, bir sözü söylemeden önce ahirette onun karşımıza çıkacağını hesap ederek o ameli işleyelim, o işi yapalım, o sözü söyleyelim. Karşımıza çıkacak. Mümin öyle Düşünmeden gelişi güzel hareket eden bir insan olamaz. O ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin hesabını verecek inancıyla ve anlayışıyla yapar yapacağını. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenleri Andolsun biz salihlerin arasına katacağız. Salihlerin arasına katacağız. E salihlerin değeri bellidir. Salihleri Allahü Teala haşa cehenneme koyacak değildir. Onlarla beraber olunca onlarla beraber nereye gireceklerse, nerede mükafat göreceklerse onlarla beraber olacak, onlarla beraber mükafat görecektir. وَاَدْخِلْنِي fi عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ diye dua ediyor peygamberler. Bizi rahmetinle salih kullarının arasına kat. Çünkü salih kelimesi salih kelimesi hem imanı hem iyi ameli birlikte ihtiva eden bir kelimedir. Bir sıfat. Bu kimse salihtir denildiği zaman salihtir denildiği zaman onun hem akidesi doğrudur, imanı doğrudur hem de imanı istikametinde ameli vardır demektir. Salih kimse aynı zamanda muslih kimsedir. Muslih ile salih arasında aslında fark gözetmemek lazım. Muslih ıslah eden, düzelten ama bir kimse kendisini düzeltmeden başkasını düzeltemez ki. Onun için muslih de salih de evvela kendisi bizatihi iyi olan kimsedir. İyi olmaya çalışan kimsedir. Buna gayret eden bir kimsedir. Ve haliyle kendisini ıslah etmenin bir parçası da çevresini ıslah etmektir. Çünkü çevresinde olup bitene hiçbir şekilde aldırmayan, münkeratı görmeyen, güzellikleri görmeyen, güzellikleri yaşatmaya çalışmayan, münkeratı ortadan kaldırmaya gayret etmeyen bir kimse, bizatihi salih olamaz ki. Ha, ama gücü yetmez, o ayrı bir konudur. Gücü kadar yapar, kimisinin gücü diğerine göre daha fazladır, o ayrı bir konudur. Ama salihler arasına girmek, Salihler arasına girmek aynı zamanda ıslah edici olmak manasını da kendisinde taşıyor. Aynı şekilde ıslah edici olmak da salih olmayı beraberinde getiriyor. Çünkü kendisi ıslah, kendisi salih olmadan çevresini ve başkasını veya dış dünyasını ne yapamaz? Islah edemez, düzeltemez. Cenab-ı Allah bizleri razı olduğu ameller duruşlar akideler akide daha doğrusu sahibi eylesin ve bu çerçevede hayatımızı idame etmeyi ve son nefesinde de onu tevhid ile nübuvvetinin nebisinin son nebisinin hak peygamber olduğunu şehadetiyle çene kapanmayı nasip etsin bizlere hepimize salih zürriyetler ifsan buyursun. Bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etmesin. subhan evet. Rabbike Rabbil Ezzeti Amma Yasifu ve Selamun Alem Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.